Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kadıköy postasını almak üzere Murat M.T. seçkin Her pazartesi akşamı olduğu gibi bizlerle hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Murat selam. Merhaba. Evet ne var ne yok Avrupa yakası epey e, yoğundu. Hemen hızlıca başlayalım istiyoruz biz de Kadıköy sen de müsaitsen. Tamamdır. Ee, Avrupa yakası yoğun ama Kadıköy'de ta seçimlerden sonra bahsettiğimiz o e, hafiften ölü toprağı çok az böyle bir açılsa da yine de böyle bir durgunluk var. Öyle mi? Ee, özellikle sanatsal durgunluklarda tabii e, geçen haftaki fuarın filan da etkisi var. Herkes oraya odaklanmıştı. Onun yorgunluğu var büyük bir ihtimalle. Hı hı. Genel olarak ama etkinlikler e, konser ve müzik bazında ilerliyor. Tamam, e, eminim yakın zamanda yine bolca sayfalarca etkinlik sunabileceğiz size. Tamam. Şimdilik ee, elimizdekiyle yetinelim. günü ııı Kadıköy'ün eski performans mekanlarından şaft kulüpte e, Ankara'nın 3 tane sağlam heavy rock grubu çıkacak. E, heavy Sky, Renk ve e, Fethi Okutan ortak bir konserle sahnede olacak. Hı hı. E, ben bilmeyenlere bir Ankara'lı olarak belirteyim. E, Ankara'nın rock sound'u her zaman çok net ve açık sözlüdür. ve e, yani Sound olarak gayet iyilerdir. E, keyifli ve kafa sallamaktan boynlara zarar verecek bir gece olabilir. Ee, takipçilerine hemen söyleyelim Konserler saat 21.30'dan itibaren başlıyor Şafta Şafta evet, evet. Ee, Yine çarşamba akşamı e, Saat 22'de Kargar salonunda Bir e, ses video performansı Gerçekleşecek hı hı. E, Dijital video ve ses sanatçısı Serdar Çalmıca Cengiz Ünal ile birlikte hazırladıkları Fraktal videolar üzerine e, Crowd Rock ve Minimal ...seslerle doğaçlama <gülüyor> yapacaklar. <gülüyor> Bu etkinlik de dediğim gibi... ...saat 22'de Kargar Salonu'nda gerçekleşiyor. Evet. E, Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk'ün... ...öncülüğünde kurulan... E, ...Taşla Kabaret te, e, Temizlik işleri ...oyunu ile Kadıköy'de... ...sahne alacak. <gülüyor> e, absürt komedi... ...çok ünlü bir şahsiyetin evinde çalışan... ...temizlikçinin başından geçen... ...olur olmaz olaylar üzerine gelişiyor. E, oyun çarşamba moda sahnede Perşembe akşamda sahne Pulşer'de e, oynanacak. Evet. Saat 21'de. E, yine çarşamba akşamı enteresan bir şekilde çarşamba hafta sonlarından daha yoğun Kadıköy'de. <gülüyor> e, Kadıköy sahnede bir trio gecesi var. E, önce Serdar Ateşer, Akın Eldes ve Cem Aksel'den oluşan Suzil'in turtası arkasından da Berk Ağırağan ve Kemal Küçükbakkal'ın eşliğiyle Demiran Baylan sahnede olacak. Ee, bu altı önemli müzisyeni bir arada görebileceğimiz Ender Geceler'den biri bu. O yüzden önemli. Ee, Kesinlikle. Konserlerde saat 22'de başlıyor Kadıköy sahnede çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Evet. Ee, Demiran Baylan da zaten bir süredir biliyorsunuz Kesme Şeker'le beraber turneliyor sahnede. Ee, solo uzun süredir çıkmıyordu. Bu aralar yine aralıklarla. Sahne almaya başladı da çok keyifli oluyor konserleri. Evet aynen öyle. Perşembe akşamına gelelim. Perşembe günü Caz Doğrucu o Küçük Yıldırım'ın kurdu. Drummers Kollektiv'in düzenlediği Drummers Kollektivist atölyelerinde Tolga Tüzü'nü misafir edecekler. Hı hı. Dünya Kafede düzenlenecek etkinliğe dinleyicilerimiz katılmak Katılmayı düşünen dinleyicilerimiz enstrümanlarıyla gidebilir. Çünkü her atölyeden sonra etkinlik sonunda bir jam session doğaçlama atölyesi düzenleniyor aynı zamanda. Hı hı. Götürdükleri enstrümanlar veya Şenol Küçük Yıldırım'ın deyimiyle gear'larla herhangi bir şekilde şeye katılabilirler. doğaçlamaya katılabilirler. Evet. Ee, yine Perşembe günü e, kargar salonunda e, canlı karga etkinlikleri kapsamında Ahmet Ali Arslan'ın e, Su Akar, Deli Bakar İlp'sinin çıkışının kutlaması yapılacak. E, Ahmet Ali Arslan e, klasik Türk müziği ve halk müziğinden beslenerek günümüz dilinde kendi şarkılarını söylüyor. E, sanatçının ardını Müzik Hayvanı kolektifinden çıkacak. E, bu konserde Perşembe akşamı saat 22'de başlıyor. Hafta sonu ise Cuma akşamı Kadıköy Gitar Cafe'de Şili'den bir ekip sahnede olacak. Gitarist vokalist Meral Vera Maya grubuyla birlikte etnocaz dokulu bestelerini seslendirecek. <gülüyor> bu konserde saat 21'de başlıyor Gitar Cafe'de. Cuma akşamı yine Ankara'dan bu sefer bir rock ve blues ekibi var. Emre Nalbantoğlu grubuyla beraber Cuma akşamı Kadıköy sahnesinde olacak. Canlı karga etkinlikleri kapsamında. Ee, kendi imkanlarıyla kaydettikleri derdi neydi ile ee, Buluş sesleri arasında memleket meseleleri, sarhoşluk durumları erkeklik sıkıntılarından bahseden ekip e, saat 22.30'dan itibaren e, sahnede olacak. Evet hafta sonu. Cumartesi akşamı da yine e, canlı karga sahnesinde memleketin indi e, sahnesinin e, en çalışkan ekiplerinden Mehmet Gire'nin önderliğindeki biz e, performansı olacak e, bu konserde saat30'da başlıyor pazar günü ise e, Kardar salonunda e, sinema Kardar etkinlikleri gö gösteril e, kapsamında vi e, filmi gösterilecek. Hı hı. 77 yapımı bu post apokaliptik animasyonda yönetmen Ralf baksi e, çizgi roman tadında savaş ve gücü sorguluyor e, bu haftaki Kadıköy postasında e, Perşembe günü ilk basılı kaydının tanıtımını yapacak Ahmet Ali Arslan'dan ıslak e, şarkısıyla kapatabiliriz. Bütün dinleyicilere iyi bir hafta diliyorum. Peki ellerine ağzına sağlık. Ağırlıklı olarak müzikal etkinlikler ama tiyatro evet. ve sinemanın da baş gösterdiği bir hafta Kadıköy'de. Olacak gibi. Evet ve evet, kapanışta evet. Ahmet Ali Arslan. MNT e görüşürüz haftaya. Kolay gelsin yayınlar çok sağ olun. Hoşça kal.